Selâfetül usul Resâlemizin, metnimizin birinci mukaddime dediğimiz kısmını, ilk girişini okumuş, şerh etmiş, bitirmiştik. Bu birinci mukaddimimizin şerhi iki ders sürmüştü. Ve demiştik ki geçen hafta, bu hafta için demiştik ki inşallah ikinci mukaddimeye geçeceğiz. Geçen dersimizde olduğu gibi Önce Yine metnimizi okuyacağız Tercüme edeceğiz Sonra Aramızdaki bazı kardeşlerimizden Bu tercümeyi dinleyeceğim Sonra da Gerek Kardeşlerimiz okurken Gerek Okuduktan sonra Okuduğumuz bölümü şerh ve izah etmeye çalışacağız şimdi sizde takip edin ve öğrenmeye çalışalım her birimiz bu okuduğumuz kısmın harfi tercümesini öğrenmeye çalışalım diyor ki müellif rahimihullah i'lem bil ki Rahimekallah. Allah sana rahmet etsin. Yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin her müslüman erkek ve müslüman kadın üzerine vaciptir. Taallumu hâzihil mesaili selâf. Şu üç meseleyi öğrenmek. Vel amelu ve onlarla amel etmek. El ula Birincisi allaha halakana Allah bizi yarattı ve razaqana ve bizi rızıklandırdı ve lem yetrukna hemela ve bizi başıboş bırakmadı. Bel Bilakis ersele ileyna rasule bize bir resul gönderdi. Fe ataahu kim ona itaat ederse dahil'al cenne cennete girer Veman men asahu kim ona asi olursa dahil'an nar cehenneme girer. Ve delilu kavlihu taala bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. İnna biz erselna gönderdik. Yüce Allah buyuruyor ki biz gönderdik. İleykum size. Rasulen bir rasul gönderdik. Şahiden aleykum. Üzerinize şahit olarak. Kema tıpkı erselna Gönderdiğimiz gibi, İla Fir'aunur, İla Fir'auna, Fir'auna, Rasulan. Tıpkı Fir'auna bir Rasul gönderdiğimiz gibi. Faasa ve Asi oldu. Fir'aunur Rasule, Fir'aun Rasule Asi oldu. Fa biz de onu yakaladık. Axzn ve bila korkunç. Şiddetli bir yakalayış ile. el tu ikincisi En-Allah'a, Allah La-Yerda Razı değildir. Ey-Yüşreke Mahu Kendisine birinin şirk koşulmasına onunla birlikte kendisine birinin şirk koşulmasına Ehadun herhangi birinin Ana Allah'a la yerda en yurka ma'hu ahdun. Allah kendisine, onunla birlikte herhangi bir kimsenin şirk koşulmasına, fi ibadetihi ibadetinde şirk koşulmasına asla razı değildir. La melekun mukarrabun, ne mukarrab bir meleğin, valla nebiyun mursalun. Ne de mürsel bir nebinin toplu anlamı şöyle. Yüce Allah ibadetinde kendisine bir başkasının şirk koşulmasına ister mukarrep bir melek olsun ister mürsel bir nebi olsun asla razı değildir. Ve delilu kavlihu teala bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur ve enel mesaji delillah, mezcitler Allah'a aittir. Fela o halde, fela te du'a etmeyin, yalvarmayın. Ma Allahi Allah ile birlikte, eheda hiç kimseye. Asalı satu üçüncüsü. En men ata'ur rasula Resule itaat eden ve vahhadallaha ve Allah'ı tevhid eden kişiye la yucuzu lehu Böyle bir kişiye caiz değildir. Resule itaat eden ve Allah'ı tevhid eden kişiye caiz değildir. Muvalatu veli edinmek Dostluk kurmak, Mubalat yapmak. Men Allah'a ve rasulehu. Allah'a ve rasulüne düşmanlık edenlerle. Ve isterse akraba karibin. En yakın akrabası olsun. Ve delilu kavluhu taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. La tecidu bulamazsın kavmen yu'minuna billahi vel yevmil Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğu asla bulamazsın. Göremezsin, rastlayamazsın. Ne yaparken Yuvar duna Allah ve Resulü. Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla karşılıklı sevişirken birbirlerini severken karşılıklı meveddet muhabbet alışverişi yaparken. Ve kanu isterse onlar abahum babaları olsun. Ev ebnâ'ehum veya oğulları olsun. Ev ihvânehum veya kardeşleri olsun. Ev aşiretehum veya aşiretleri olsun. Ula'ike işte onlar. Yani Allah'a ve Rasulüne düşmanlık eden babalarına, kardeşlerine, evlatlarına, aşiretlerine sevgi beslemeyenler. İşte onlar ulâike ketebe fi kulûbihim ketebe yazdı Allah yazdı fi kulûbihim onların kalplerine ne yazdı ketebe fi kulûbihimul iman, Allah onların kalplerine imanı yazmıştır ve eyyedahum ve onları teyit etmiştir yani desteklemiştir neyle bir ruhim minhu kendinden bir ruh ile buraları şerh kısmında açıklayacağız ve yudhiluhum ve onları sokar cennetin cennetlere tecrih öyle cennetler ki akar tecri akar min tehtihal enhar altından yani zemininden ırmaklar akar halidin <gülüyor> fiha orada ebedi kalıcılar olarak radiyallahu <gülüyor> anhum Allah onlardan razı olmuştur ve razu anhu onlar da ondan yani Allah'tan razı olmuşlardır. Ulaike <gülüyor> işte onlar hizbullah <gülüyor> Allah'ın hizbidir. Ela <gülüyor> iyi bilin ki İnna hizb muhakkak ki Allah'ın hizbi, humul muflihun, başarı ve saadete erenler ancak onlardır. Muhakkak ki felaha, felah, başarı ve saadet felaha, yani başarı ve saadete erenler ancak onlardır. Yani hizbullahdır. Sonra da üçüncü mukaddime başlıyor. Şimdi biz bu ikinci mukaddimeyi okuyacağız, okuduk, tercüme ettik. Şimdi kardeşlerimizden bazılarından dinleyeceğiz bu tercümeyi. Sonra da buradan şerh edebileceğimiz kadar, izah edebileceğimiz kadar yeri izah edeceğiz. Evet, kim yapacak? Yap bakalım Semih. İlham, bil ki rahimek Allah, Allah sana rahmet etsin. Ennehu yecbu ala kulli ve müslümetin, Bütün Müslüman erkek ve kadına vaciptir taallumu hadihil mesaili salas. Şu üç meseleyi öğrenmek. ve amelu bihinne ve onlarla amel etmek. El-Ula, birincisi. Ennallaha halakana, Allah bizi yarattı. Verzaqana, ve rızıklandırdı. Valam lam yetrukna hamalan. Ve bizi başıboş da bırakmadı. Bel bilakis ersale ileyna rasulan. Bize bir rasul gönderdi. Faman ata'ahu her kim ona itaat ederse dakhala'l cenne. Cennete girer. Ve man her kim ona isyan ederse dakhalan nar. Cehenneme girer ve delilü kavluhu taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur İnna biz arsalna ileykum resulen size bir rasul gönderdik şahidan aleykum üzerinize şahit olarak kema tıpkı arsalna ila firavna resula tıpkı Firavun'a bir rasul gönderdiğimiz gibi fa asafira'unur rasul firavun resula asi oldu fa ahadnahu biz de onu yakaladık, ahzan vabi ile korkunç bir yakalayış ile. Esâniyetu <gülüyor> ikincisi. An Allah la yarfa, Allah razı olmaz. An yüşrek mağhu ahdun, kendisine hiçbir kimseyi fi ibadetihi ibadetinde kendisine hiçbir kimseyi ortak koşulmasından razı olmaz. La melekun mukarrabun, ne yakınlaştırılmış bir meleğin nebi nebiyun mursalun. Ne de mursal bir nebi'nin Ve delilu kavluhu taala. Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Wa ennel mesacide lillahi. Mescitler Allah'a aittir. Falatdu. O halde yalvarmayın. Ma Allahi ehada. Allah ile birlikte hiçbir kimseye. Es-salisatu. üçüncüsü: Anneman ata'ar rasul. Her kim resule itaat eder ve vahhadallah ve Allah'ı tevhid, tevhid eder ederse la yecuzu ona caiz değildir muvalatu muvalat مبالات etmek yani veli edinmek men haaddallahi ve rasuluhu Allah'ın ve Resulü'nün düşmanları ile velau kana aqraba qareeb isterse onlar en yakın akrabaları olsun ve delilu kavluhu taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur La tecidu bulamazsın kavmen yu'minuna billahi ve'l-yevmil ahir Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir kavmi bulamazsın yu'aduna meveddet ederken men haaddallahi ve rasuluhu Allah'ın ve رسول'unun düşmanlarıyla sevişirken onlara sevgi gösterirken bulamazsın velau isterse onlar ahum babaları olsun veya abnahum oğulları olsun veya ihvanuhum kardeşleri olsun veya ashiratuhum aşiretleri olsun ulaike işte onlar katabe fi kulubihimul iman işte onların kalplerine Allah imanı yazdı ve ayyaduhum bir ruhin minhu ve onları kendinden bir ruh ile destekledi ve yudkhiluhum ve onları sokar cennetin tecrimin tahtihel anhar altılarından ırmaklara akan cennetlere sokar. Halidina <gülüyor> fiha. Orada ebedi kalmak üzere. Radiyallahu <gülüyor> anhum. Allah onlardan razı oldu. Varallu an ve Allah da ve onlar da Allah'tan razı oldu. Ulaike <gülüyor> işte onlar Hizbullah. Allah'ın hizbidir. Ela iyi bilin ki in hizbullahihumul muflihun. saadete ve başarıya eren Allah'ın hizbidir. Evet. Başka kim okuyacak? Ali okusun. İlem, bil ki, rahimek Allah, Allah sana rahmet etsin. Ennehi, ennehu yecibu ala kulli muslimin ve müslimetin. Her Müslüman kadın ve erkeğin üzerine vaciptir. Teallumu hâzihil mesaili f Şu üç meseleyi öğrenmesi ve amalı bihinde ve bunlarla amel etmesi. Evet. Şeyh Rahimahullah... biz birinci mukaddimenin şerhinde de söylemiştik. İ'lem diyerek başladı. Bilki diyerek başladı. Demiştik ki bu hitap dinleyenin okuyanın intibaha gelmesi, uyanması, gözünü kulağını açması. Ve biraz sonra söylenecek şeyler hakkında dikkatli olması içindir. Ve bu hitap kendisinden sonra gelen söylenecek şeylerin ehemmiyetine ve önemine işaret etmek içindir. Daha sonra yine muhatabına rahimekallah diyerek dua etti. Bunu da birinci mukaddimeyi şerh ederken zaten izah etmiştik. Sonra Şeyh Rahimullah dedi ki: "Yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin." Her Müslüman erkek üzerine ve kadın üzerine vaciptir. Biz birinci mukaddemede vacip kelimesini ayni vacip, kifai vacip ve aralarındaki farkı cumhurun kullanımında vacip ile farz kelimeleri arasında herhangi bir fark olmadığını belirtmiştik. Şeyh Rahimullah "kulli muslimin ve muslimetin" diyor. Burada kardeşlerim Müslüman erkek ile Müslüman kadın arasında şer'i emirlerde bir ortaklık bulunduğuna işaret etmiş oluyor. Kardeşlerim şeriatın bütün emir ve yasakları tahsis edici bir delil olmadıkça yani erkeklere yahut kadınlara sınırlayıcı erkeklere yahut kadınlara has kılıcı bir delil olmadıkça, kadın erkek bütün Müslümanlar için geçerlidir, umumidir. Yani şeriatta bir yasak sabit olduysa, bu erkekler içindir de kadınlar içindir de. Onun erkeklere has olduğuna dair delil olmadıkça, yahut kadınlara has olduğuna dair delil olmadıkça, şeriatta yine bir yasak gelmişse, bir emir gelmişse, bu erkek ve kadın için aynıdır, umumidir. Onun kadınlara yahut erkeklere has olduğuna dair bir delil olmadıkça. Şeyh Rahimahullah da diyor ki biraz sonra söyleyeceğim şeyleri bilmek, bil ki kadın erkek bütün Müslümanlar üzerine vaciptir. Bu hususta kadın ile erkek arasında herhangi bir ayrım yoktur. Yine bu hususta büyük küçük mükellef olmuş her Müslüman bu uçususu hususu öğrenmelidir. Sonra diyor ki taalluma hâzihil mesail taallum öğrenmek demektir. Hâzihil mesail selâf. Üç mesele. Şu üç meseleyi. Birinci mukaddimede Şeyh Rahimahullah dört mesele zikretmişti. Bu dört meseleyi asır suresi ile delillendirmişti. Bu kitabımızın ikinci mukaddimesinde de Şeyh Rahmetullahi Aleyh üç mesele zikrediyor. Ve diyor ki taallum bunları öğrenmek ve amelu bihinne ve bunlarla amel etmek. Yani sadece öğrenmek faide vermez. Amel etmek gerekir. Biz birinci mukaddimemizin şerhinde ne söylemiştik? ilimle amelin birbirinden ayrılmazlığına işaret etmiştik. Amel olmadıkça ilmin fayda vermeyeceğine ilim olmadıkça amelin fayda vermeyeceğine ve sırat-ı müstakim ehlinin bu ikisini cem ettiklerine işaret etmiştik. Onun için taallum yani öğrenmek ve amelu bihinne ve bunlarla amel etmek. Evet devam et. El ula birincisi yani öğrenmemiz ve amel etmemiz gereken meselelerin birincisi. Anna Allah Allah bizi yarattı, ve razı ve bizi rızıklandırdı, ve lem yetrük na ve bizi başıboş bırakmadı. Bel bilakis, ertele ilayna rasulen, bize rasul gönderdi. Famen eta eta ahu da hal al her kim resule itaat ederse cennete girer. Vamen asahu da halan ve her kim ona asi olursa ateşe girer. Evet bu ifadeler kardeşlerim gerçekten akideyi İslam inancını yeni başlayan yeni başlayanlara telkin etmek açısından oldukça nefis, oldukça güzel, oldukça kolay ve oldukça faideli ifadelerdir. Şeyh rahimehullah'ın sözü dolaştırmayışına ifadeleri anlaşılmaz bir şekilde kullanmayışına insanların seviyelerini itibara alışına bakar mısınız? Gerçekten onun öğütteciliği ümmeti Muhammed'e olan şefkati ümmeti Muhammed'in hidayetine ve hakkı öğrenmesine, İslam inancını öğrenmesine olan isteği, ihtiyacı burada çok açık bir şekilde göze çarpıyor. Şeyh Rahimullah oldukça basit, anlaşılır, kolay ifadeler kullanıyor ve diyor ki: "En Allah'a halakana", yani önce şunu öğreneceğiz ve bununla amel edeceğiz. "En Allah'a halakana", bizi Allah yarattı. Allah bizi yarattı. "Varazakana" ve bizi o rızıklandırdı. Nedir bunun ilim lisanındaki ifadesi? Rububiye tevhidi. Ennallaha kana ve kana. Allah bizi yarattı ve bizi rızıklandırdı. Demek ki Şeyh Rahimahullah'ın zikrettiği üç meselenin birincisi rububiye tevhididir. Tevhidin cüzlerinden birisi olan Allah'a imanın cüzlerinden birisi olan rububiye tevhididir. Ennallaha halakana ve kana. Allah bizi yarattı ve bizi rızıklandırdı. Şeyh rahimehullah anlaşılsın diye, herkes meseleyi kolayca kavrasın diye Kur'an'ın uslubunu ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in uslubunu izliyor. Ağır, anlaşılmaz, ilmi bir lisan kullanmıyor. Oldukça basit bir hitap ile hitap ediyor ve diyor ki: Ennallaha halakana ve kana. Allah bizi yarattı ve bizi Allah rızıklandırdı. Sonra diyor ki velemyet rukna hemela ve bizi başıboş bırakmadı. Bel bilakis ersaleyleyna Rasule bize Rasul gönderdi bize bir Rasul gönderdi. Bütün bunlar ne? Rububiyet euhidi. Kardeşlerim burada. Şeyh rahimehullah rububiyet tevhidinin gereklerini işaret etmiştir. Rububiyet tevhidinin özelliklerini işaret etmiştir. Yüce Allah'ın yaratıcılığı, yüce Allah Azza ve Celle'nin rızıklandırması. Fakat sadece yaratıp rızıklandırmakla bırakmayıp kullarını başıboş bırakmaması. Bilakis onlara resul gönderip Hakkı, doğruyu, hidayeti öğretmesi. Biz burada rububiye tevhidinin iki türüne şahit oluyoruz. Şeyh Rahimahullah'ın sözlerinde. Rububiyet tevhidi yani Allah Azze ve Celle'nin Rab'lıkta tevhid edilmesi iki şekilde ele alınıp incelenebilir. Birincisi kavni rububiye. Yüce Allah'ın Kevni hükmü, kevni kaderi, kainatı var etmesi, yaratması, rızıklandırması, insanı yaratması, onu rızıklandırması. Bunun adı nedir? Yüce Allah'ın rububiyetinin kevni olan kısmı. Yani olmaya, yaratmaya, taalluk eden kısmı. Buna diyoruz kevni rububiye. Diğeri de nedir? Şer'i rububiye. Yüce Allah Azze ve Celle'nin şeriat indirmesi kullarını yarattığı gibi rızıklandırdığı gibi onları başıboş bırakmayıp Resuller göndermesi kitaplar indirmesi demek ki Yüce Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti bu şekilde iki türlü rububiye ne demekti rububiye Rablık demektir Türkçesi Yüce Allah Azze ve Celle'nin Rab ismindendir Rab ise terbiye eden demektir. Bir şeyi halden hale geçirip kemale erdirmeye de terbiye diyoruz kardeşlerim. Terbiyenin kelime anlamı bu. Şimdi teker teker gidelim. Terbiye ne demekmiş? Bir şeyi halden hale geçirip kemale erdirmek. Peki Rab ne demektir? Rab terbiye eden demektir. Efendi sahip, mutasarrıf hakim demektir Rab. Ve Rab kelimesinin kökü terbiyedir. Terbiye eden demektir. Rab terbiye eden. Yüce Allah'ın rububiyeti ne demek? Terbiye ediciliği demektir. Allah azza ve celle'nin yaratması, yaşatması, rızıklandırması, sahip olması, yönlendirmesi bütün bunlar onun rububiyetine dahildir. Yüce Allah azza ve celle'nin şeyh burada rububiyetini Bizim üzerimizde olarak zikrediyor. Yani insan üzerindeki hususi rububiyetini zikrediyor. Allah'ın rububiyeti bütün kainata şamildir. Var olan her şeye şamildir. Yüce Allah Azze ve Celle bütün kainatın yaratıcısıdır. Bütün kainatın var edicisidir. Hepsinin şekillendiricisidir. Tamamının yöneticisidir. Bütün kainatı yönlendirendir. Bütün kainatı idare edendir. Onların ihtiyaçlarını takdir edendir, karşılayandır. Ve onlara dilediği şekilde hükmedendir. Bu Rabbimizin kainattaki nesi? Rububiyeti. Rabbimizin kainattaki rububiyeti. İnsan özeline gelince, Yüce Allah Azze ve Celle'nin insan üzerindeki rububiyetini Kur'an özellikle zikreder. Çünkü Kur'an insana inmiştir. Ve Allah Azze ve Celle'nin emir buyurduğu, yasak buyurduğu, muhatap aldığı varlık insandır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de biz Yüce Allah'ı Azza ve Celle kainat üzerindeki umumi rububiyetini zikrederken buluyoruz. Ayrıca hususi olarak insan üzerindeki rububiyetini defalarca pek çok surede tekrar eder. Yüce Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Eferâ'eytum ma tumnun <gülüyor> Yüce Allah buyuruyor ki şu döktüğünüz meniyi siz mi onu yaratıp insan şekline sokansınız yoksa onu yaratıp insan şekline sokan biz miyiz? Yüce Allah başka ayetlerde buyuruyor insan neden yaratıldığına bir baksın. Yüce Allah buyuruyor biz insanı bir parça sudan yarattık sonra onu alaka şekline çevirdik. Bak insan üzerindeki nesini anlatıyor Allah? Rububiyetini. Yani terbiye etti. Nasıl insanı terbiye ne demekti? Tekrar hatırlayın. Halden hale geçirip kemale erdirmek. Allah insana nasıl terbiye etti? Yani nasıl yarattı? Onun üzerinde rububiyetini nasıl icra etti? Onu babasının belinde bir damla su olarak yarattı. Daha sonra onu sağlam bir karargah ismini verdiği annenin rahmine yerleştirdi. Daha sonra o rahimde onu dölledi ve Alaka şekline çevirdi. Daha sonra o alakayı ne şekline çevirdi? Mudga şekline çevirdi. Daha sonra o mudgayı neye çevirdi? Kemik. Daha sonra o kemiğe et giydirdi. O daha sonra onu şekli belli belirsiz olarak yarattı. Daha sonra Allah azze ve celle buyuruyor ki Allah rahimlerde dilediği gibi şekil verir. Nasıl? Fil erhami keyfe yaşa. Yüce Allah Subhanehu ve Teala dilediği şekilde rahimlerde insana şekil verdi. Göz verdi, kulak verdi, işitebilsin diye, görebilsin diye göz verdi. Anlayabilsin ve düşünebilsin diye bir kalp yarattı onun için. Ve onun yolunu kolaylaştırıp dünyaya çıkardı. Dünyaya çıkardıktan sonra annesinin ve babasının kalbine onun eğitimini sağlasınlar, ona sahip çıksınlar, ona baksınlar, onu gözetsinler diye... Şefkat ve merhamet yarattı koydu. Annesinin göğüslerine süt gönderdi Allah Azze ve Celle. Bütün bu anlattıklarımız Allah'ın insan üzerindeki nesidir? Rububiyetidir. Rablığıdır. Yani insanı bu şekilde halden hale geçirerek terbiye eden, ona Rablık eden Allah'tır. Onun Rabbi yani Efendisi, yani Sahibi, yani Yaratıcısı, yani O'nun hükmedicisi Allah'tır. Yüce Allah Azze ve Celle nereden, nereden bu sıfatın sahibi, neden insana hükmetme hakkına sahip, neden insana emretme hakkına sahip? Çünkü O'nun Rabbi, çünkü O'nu O yarattı, çünkü O'na O gözü verdi, çünkü O kulağı O'na O verdi. Şimdi burası Yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın kevni rububiyetidir. İnsanı aldı, aşamalardan aşamalardan geçirdi. Ve onu kemale erdirdi. Onu çocukluk dönemini de annesinin babasının kontrolü altında geçittirdi ve onu büyüttü. Bu insanın üzerinde Allah'ın nesidir? Kevni rububiyeti. Şeyh Rahimullah da burada insan üzerindeki Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini iki kolay anlaşılır fakat büyük kelimeyle ifade ediyor. Ennallaha halagana ve razaqana Ey Müslüman Bizi Allah yarattı ve bizim ihti ihtiyaçlarımızı Allah gideriyor. Razakana, rızık. Rızkımızı Allah veriyor. Peki rızık ne demek? Rızık sadece yenilen şeyler mi? Sadece içilen şeyler mi? Hayır. Rızık kelimesinin tanımı, tarifi şudur kardeşlerim. İnsanın gereksinim duyduğu her şey rızıktır. İnsanın gereksinim duyduğu... Yani ihtiyaç duyduğu her şey rızıktır. İnsan için barınmak bir ihtiyaçtır ve barınma şeylerinin sebeplerinin tümü rızıktır. İnsan için emniyet bir ihtiyaçtır ve emniyet bir rızıktır. İnsan için yemek içmek bir ihtiyaçtır ve bu bir rızıktır. İnsan için giysi rızıktır. İnsan için çoluk çocuk evlenmek hatta ilim bilgi bir rızıktır. Şimdi sizin her birinizin belirli sanatları var değil mi? Bu sanatları size veren, sizi bu hususta başarılı kılan kim? Allah. Ve bu size verilmiş bir nedir? O sanatın ilmi nedir? Bir rızıktır. İçinizde mobilyacı olan var. O mobilyacılık, o ilim, Allah-u Teala'dan bir nedir? Rızıktır. İnsanın ihtiyaç duyduğu her şey rızık. Hah. Bizi Allah yarattı ve ihtiyaçlarımızı Allah gideriyor. Bu Allah'ın insanın üzerindeki rububiyetini ifade eden oldukça veciz, oldukça güzel ve oldukça anlaşılır iki kelime. Allah bizi yarattı ve bizim ihtiyaçlarımızı O gideriyor. Razakana ve bize rızık O veriyor. İhtiyaçlarımızı O Hava bir rızık. Nefes alıp veriyorsun bak. Su bir rızık. Değil mi? Bütün yiyecekler içecekler bir rızık ve bütün giysiler de bir rızık. İnsanın yaşam için ihtiyaç duyduğu her şey rızık. Ve bütün bunları kim karşılıyor? Allah. Bu Allah'ın Allah insan üzerindeki hususi Rablığı. Rububiyeti. Bir de var kainattaki diğer şeyler üzerindeki Allah'ın Rablığı. Allahu Teala mesela güneşin Rabbi. Yani güneşi aldı, yarattı, halden hale geçirdi ve bu haline ulaştırdı. Şu anda da ona hükmeden odur. Ona emreden odur, onu yöneten odur, onu idare eden odur. O eviriyor, o çeviriyor. Allah yıldızın Rabbi. Allah toprağa attığın o tohumun Rabbi. O tohumu alıyor. Toprağın karnında onu çürütüyor. Sonra onu halden hale, halden hale, halden hale geçirerek. Yani ne yaparak? Terbiye, Terbiye ederek. ederek. Kemale ulaştırıyor. Önce bir filiz halinde topraktan başını kaldırıyor, sonra büyüyor, gövdesi kalınlaşıyor, sonra ondan değişik meyveler çıkartıyor. İşte bu Allah'ın tohum üzerindeki Rabliyidir. Allah yerin Rabbidir, dağın Rabbidir, dünyanın Rabbidir, bulutun Rabbidir. Onu yaratan, halden hale geçiren, onu süren, götüren, hükmeden, emreden, onu idare eden, onu çekip çevirendir. Burada bizim konumuz insanın üzerindeki hususi Rabli. Bunu da ikiye taksim ediyoruz. Bir, kevni rububiyeti. Kevni rububiyeti. Ve bunu biraz önce hikaye ettik, anlattık. Ta babasının belinden bir su olarak Allah'ın onu alması ve insan şekline sokup görebileceği gözler, konuşabileceği iki dudak veren ve işitebileceği kulaklar ve kendisiyle akledeceği bir kalp veren Allah Azze ve Celle bütün bunlar onun insanın üzerindeki kevni rububiyeti. Gözler verdi kulaklar verdi, işitebileceği ve düşünebileceği kalpler verdi ve insanı tas tamam kamil bir surette hayata çıkarttı. Ennallaha halakana ve razakana. Buraya kadar olan kısım neymiş? Kevni rububiyeti. Rububiyet. Sonra dikkat edin ifadeye. Yüce Allah, Rububiyetinin bir gereği olarak, kullar üzerindeki rablğının bir tamamı olarak, onları yaratıp da Şehne diyor, velamyet <gülüyor> yetrukna <gülüyor> onları yaratıp da başı boş bırakmadı. Öyle ya, insana Allah Azze ve Celle, beden itibariyle görünüş itibariyle vücudu itibariyle varlığı itibariyle kemal erdirdi. Olgunlaştırdı, tas tamam benzersiz fi ahseni takvim üzere yarattı. Şimdi insanı başı boş bırakması onun rububiyetine yakışır mı? Yakışmaz. Onun hikmetine yaraşır mı? Yaraşmaz. Yüce Allah, Yüce Allah Subhanahu Taala rububiyetinin kemalinin ve tamamının gereği olarak insanı başı boş, karanlıklar, zulümatlar, dalaletler, şaşkınlıklar içerisinde bırakmadı. Onu nasıl varlık itibarıyla, zahiri itibarla kemale erdirdiyse onu batıni itibarla ve sıfatlar yönüyle kemale erdirmek için onu nura, aydınlığa, hidayete, doğruya, hakka ulaştırmak için. Onun üzerindeki Rablığını yani Efendiliğini tas tamam yerine getirmek için. Onu başıboş bırakıp helake düşürmemek için. Onu şaşkınlık içerisinde terk etmemek için. Rablığının bir geleği olarak. Merhametinin bir gereği olarak, hikmetinin bir gereği olarak bel ersele ileyna rasulen, rasul gönderdi. Ta ki ona yol göstericilik etsin. Ve rububiyetinin bir gereği olarak emretsin ve yasaklar koysun. Bel ersele ileyna rasulen, bilakis bize ne, ne yaptı? Rasul gönderdi. Ta ki emretsin, yasak koysun. Hükmetsin. Ona yol göstericilik etsin. Neyi, nasıl, yapması gerektiğini öğretsin. Onu şaşkınlıkta bırakmasın ta ki. Onu karanlıklarda bırakmasın. Onu sıfatlar yönüyle de, ahlaki itibarla da, kemale erdirsin. Ve onu asıl hayat olan ahirette de, kurtuluş yollarına götürsün. Asıl hayat olan ahirette de, Helakten kurtuluş yollarını ona göstersin. Allah Azze ve Celle sadece yaratıp bıraksaydı başıboş, o zaman bu onun rububiyetinin kemaline, hikmetinin kemaline yakışmazdı. Dolayısıyla merhametinin bir gereği olarak Allah Azze ve Celle Resul gönderdi. Ta ki o Resul aracılığıyla rububiyetini insanın üzerinde izhar etsin hem emretsin, yasaklasın, hüküm koysun, hem de ona yol göstersin, hidayeti öğretsin, karanlıklardan çıkartsın, aydınlığa götürsün, şaşkınlıklardan çıkartsın, hakka ulaştırsın. Buna buna da ne diyoruz? Şer'i rububiyet. Şer'i rububiyet. Yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın şer'i olarak efendi olması. Burada insan ile ihtiyarı olmayan diğer canlılar arasında fark var. İnsan ile diğer canlılar arasında kevni rububiyet meselesi ortak değil mi? Yüce Allah Subhanahu ve teala bütün hayvanatı da yaratmıştır, rızıklandırmaktadır, ihtiyaçlarını gidermektedir ve onları da halden hale geçirerek kendi itibara itibarlarıyla kemale erdirmiştir. Varabilecekleri kemale erdirmiştir. İnsan da bu şu, bu hususta onlarla aynı. Ama diğer itibarıyla, diğer varlıklar yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın emzine ve hükmüne şer'i rububiyet manasında ya muhatap değiller. Yahut da reddetmeye, kabul etmemeye imkanları yok. Güneşin, Allah Azze ve Celle'nin emrini, hükmünü kabul etmeme gibi bir durumu var mı? Hayır. Yüce Allah Azze ve Celle güneşe ne hükmettiyse, ne emrettiyse onu yapar. Aya ne hükmettiyse, ne emrettiyse onu yapar. Ve hayvanlar Yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın bu surette bir teklifine, yani bir yükümlü kılmasına muhatap değiller. Ama insan böyle değil. İnsana Allah Azze ve Celle Resul gönderdi. Ve rububiyetinin gereği olarak emretti ve hükmetti. Ne demek rububiyetinin gereği olarak? Biz diyoruz ki gözü yaratan kim ise ona hükmetme hakkı ona ait. Kulağı yaratan kim ise kulağa hükmetme. Kulağın neyi dinleyip neyi dinlemeyeceğini belirleme hakkı ona aittir. İşte bu şer'i rububiyettir. İnsanı nasıl Allah yarattıysa, nasıl onu kemale erdirdiyse, onun ne yapacağını, ne yapmayacağını belirleme hakkı da ona aittir. İşte bu şer'i rububiyettir Allah'ın. Onun için Rab ne demek? Hüküm koyan demek. Rab ne demek? Efendi olan demek. Yüce Allah Azze ve Celle senin efendin hangi itibarla? Seni yaratması itibariyle. Sen de onu efendi edineceksin. Ne surette? Emirlerine itaat ederek ve yasaklarından kaçınarak. Fakat Allah Azze ve Celle sana zorluk çıkartan, sana zulmeden bir efendi değil. Allah Azze ve Celle seni helaka düşürmek isteyen Sana haset eden Senin sırtından geçinen bir efendi Değil Diğer efendiler gibi Değil Yüce Allah azze ve celle öyle bir rab Öyle bir efendi ki O sadece Senin iyiliğin için Sana emreder Sana emrettiği Sana nehyettiği hususlarda O ne bir Faydaya ulaşır ne de ona bir zarar dokunur. Ona isyan etmekle ona bir zarar dokunduramazsın. Onun emrini yerine getirmekle de ona bir fayda ulaştıramazsın. Yüce Allah sana hiç muhtaç değil. Her ne emretmişse senin menfaatinedir. Her ne yasaklamışsa senin zararınadır. Sana zararlı olduğu için yasaklamıştır. O Kerim olan bir Rab, alim olan bir Rab, rahim olan bir Rab, hakim olan bir Rab. Bütün emirleri, bütün yasakları, bütün hükümleri hikmetli. Bütün emirleri, bütün yasakları, bütün hükümleri ilme dayanıyor. Bütün emirleri, bütün yasakları, bütün hükümleri rahmete dayanıyor. Sana merhamet ediyor. O sana emirlerini rasulleri aracılığıyla gönderdi seni zora sokmak için değil seni zora koşmak için değil sana merhamet ettiği için bu Allah'ın nesi? Şer'i rububiyyet. Yüce Allah Subhanahu ve Taala rablığının kemali ve gereği olarak bunu böyle yaptı. Seni kemale erdirmek istiyor Allah azze ve celle. Tıpkı zahiri İtibar ile, varlık itibarıyla seni kemale erdirdiği gibi. istiyor ki bu dünyada nasıl sen kemale erdin, Allah seni nasıl ah seni takvim üzere yarattı, nasıl sana gözler verdi, kulaklar verdi, İstiyor ki Allah azze ve celle senin için sıfatlar yönüyle de kemale eresin. En başta iman sıfatı ve daha sonra diğer güzel sıfatlar yönüyle de kemale eresin ve ahirette kurtulanlardan felaha ve saadete erenlerden olasın Allah senin hakkında bunu istiyor bu onun Rablığının gereği çünkü seni başıboş bıraksaydı onun Rablığına bu yakışmazdı seni karanlıklar helaklar seni şaşkınlıklar içinde terk etseydi bu onun hikmetine ilmine rububiyetine Yakışmazdı. Rububiyetinin gereğini yaptı Allah. Sana Rasul göndererek. O Rasul aracılığıyla teklifte yani yükümlülükte bulunarak. Kitap indirerek. Emir vererek ve yasak koyarak. İşte Şeyh rahimehullah'ın bu birinci meselede zikrettikleri Ennallaha halagana ve razakana ve lem yetrukna hamelen bel arsala ileyna rasulan feman ata'ahu dakhala'l cenne ve men bu zikrettikleri kardeşlerim bu hususun bu hakikatin oldukça basit oldukça kolay ama oldukça büyük kelimelerle ifadesidir. Şeyh Rahim Allah birinci meselede Rububiyeti zikretti. Ve i ahirete dair de bir işarette bulundu. Şu kısımların hepsi rububiyyet. Allah'a halakana ve razakana ve lem yatrukna hemele bel ersale ileyna rasulen. Bunların hepsini rububiyyet. Kevni ve şer'i olan şekliyle rububiyyet. Sonra yüce Allah e şey sonra şeyh rahimehullah ne diyor? hemen atağı da halal kim ona itaat ederse Rasule itaat ederse cennete girer şimdi nereye işarette bulundu ahirete yani yüce Allah azze ve celle neden Rasul gönderdi ona itaat edelim diye ona itaat edilsin diye kim ona itaat ederse cennete girer hemen asahı kim ona asi olursa da halen nar Cehenneme girer. Kim ona asi olursa cehenneme girer. Evet. Buraya kadar okumuştun değil mi? Tamam. Sonra Şeyh Rahimullah bu Risalesinin özelliği olarak biliyorsunuz delilleri zikrediyor. Oku bakalım. Ve bunun delili Yüce Allah'ın şu buyurudur. <gülüyor> İnna biz erselna ileykum Size gönderdik, Rasulen şahiden. Ee, size bir Rasul gönderdik, şahiden aleykum. Üzerinize şahit olarak. Kema tıpkı erselne ila fir'aune, Firavuna gönderdiğimiz, gönderdiğimiz gibi Rasulen Rasul. Faasa firavnu, Firavun asi oldu. Al Rasule Rasule, fa ve biz de onu yakaladık. Ahzan ve Bila, korkunç bir yakalayış ile. Evet. Başka kim okuyacak? Bu birinci meseleyi. Öbür meselelere geçmeyelim. Kim okusun? Özgür okusun. Oku bakalım Özgür. İ'lem bil ki rahimekallah. Allah. Allah sana rahmet etsin. En nehi, en nehu yecbu ala kül müslimin ve müslimetin. Ee, erkek ve kadın her Müslümanın üzerine vacip. Üzerine vaciptir. De alimu hadhi mesail. Şu üç meseleyi bilmesi her Müslüman kadın ve erkeğe vaciptir. Evet. Sen başka bir nüskadan okuyorsun. Evet hocam. Biraz. Değil mi? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Hadihil meseleli bizim şu anda esas aldığımız nüsxada böyle. El birincisi. En Allah'e Allah bizi yarattı. Ve razekana ve bizi rızıklandırdı. Ve lem yetrukna hemelen. Ve bizi başıboş bırakmadı. Bel ersele Rasulen, bilakis bize bir Rasul gönderdi. Femen ata ata ahu, cennete. Her kim ona itaat ederse, cennete girer. Vemen asahu, her kim ona asi olursa, dehalen nar, cehenneme girer. Ve delulü kâlhu teala. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. İnna ersalna ileyk, ileykum rasulen Şüphesiz ki Allah İnna biz İnna ersalna Biz gönderdik. İnna ersalna biz gönderdik. İleykum rasulen iley, ileykum rasulen Size bir rasul şahiden üzerine şahiden aleyküm. Üzerinize şahit olarak. Evet. ersel ne tıpkı ila firavuna rasulen. Ras, firavuna bir rasul gönderdiğimiz gibi. Fe, as, fe asa firavune rasule. Firavun, firavun as, firavunur rasule. Fe asa fir, firavunur rasule, Firavuna rasul gönderdiğimiz gibi. Yok. Fe asa Asi oldu. Firavun Rasule, Firavun Rasule asi oldu. Firavun Rasule asi oldu. Fakat nehu, ahzen ve bile. Biz de onu, biz de onu ahzen ve bile korkunç bir yakalayışla, şiddetli bir yakalayışla yakalayış yakaladık. Evet. Şeyh Rahim Allah, daha sonra ne yapıyor? Delil zikrediyor. Söylediği hususlara, e, söylediği son hususa dair. Ennallaha halakana ve razakana buralara dair. Yani Allah bizim yaratıcımızdır. Yüce Allah bize rızık vericidir. Buralara dair Şeyh Rahimeullah bir delil zikretmemiştir. Çünkü zaten bunlar her Müslüman tarafından bilinen, her Müslüman tarafından delillerine vakıf olunan, her Müslüman tarafından ikrar olunan, ikrar olunan Şeylerdir. Bazı şarihler bu kısımlarla ilgili Allah'ın halik olduğuna dair, Allah'ın razık olduğuna dair, Allah'ın bizi yarattığına ve Allah'ın bizi rızıklandırdığına dair sem'i deliller, yani Kur'an ve sünnetten deliller ve akli deliller, yani akıldan deliller ve fıtri deliller getirmişler, söylemişler. Eee... Fakat Şeyh Rahimullah bir delil zikretmiyor bunlara dair. Çünkü bunlar zaten kabul edilen, zaten bilinen ve delilleri bütün Müslümanlara vazih olan şeydir. Yüce Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde insanı yarattığını, insanı çamurdan yarattığını, bir parça bir damlacık sudan yarattığını beyan ediyor. Yaratma hususunda insana Allah Azze ve Celle meydan okuyor onu düşünmeye tefekkür etmeye teşvik ediyor utilel insanu ma ekfarah min eyyi şeyin halaka kahrolası insan buyuruyor Allah Azze ve Celle hangi şeyden yaratıldığına bir bakıversin hangi şeyden yaratılmış yani şimdi nasıl oluyor da kendisini yaratan efendisine baş kaldırıyor. bir baksın Hangi şeyden yaratılmış? Bir düşünsün, küçüklüğünü, acizliğini, güçsüzlüğünü görsün. Rabbimiz Azze ve Celle biliyorsunuz zaten yaratma fıtri bir husus olduğu için Kur'an-ı Kerim'de yaratıcılığını isbat üzere durmaz. Sadece yaratma sıfatını zikreder, bununla ibadete layık oluşuna ve itaat edilmesi gerektiğine istidlalde bulunur. Çünkü Allah'ın yaratıcılığını kabul etmek zaten fıtri bir husustur. Fıtratlara yerleştirilmiştir. Bunu inkar eden Allah'ın yaratıcılığını ve rızık vericiliğini yani Allah'ın rububiyetini inkar edenler insanlık tarihinde oldukça şaz, oldukça az, oldukça küçük topluluklardır yahut kişilerdir. İnsanlar hangi hak dine mensup olsunlar, yahut batıl dinlerin mensupları olsunlar. Şirk koşuyor olsunlar, yahut peygamberlerine muhalefet ediyor olsunlar, ittiba ediyor Bütün bunlar, bütün insanlık Yüce Allah'ın yaratıcılığı hususunda, rızık vericiliği hususunda, Yüce Allah'ın rububiyeti hususunda ittifak içerisindedirler. Ama bununla birlikte Yüce Allah Azze ve Celle birkaç ayeti kerimede yani Allah'ın rububiyetini inkar edenlere de işaret ediyor. Mesela Yüce Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Onlar dediler ki bizi sadece helak eden şey zamandır. Onun için İslam tarihinde bunlara dehriyun yani bir çeşit zamancılar denilmiştir. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar eden bugünkü yeni isimlerle materyalistlerdir. Materyalistler yani maddeye itikad eden gaybı inkar edenler bir yaratıcıyı inkar edenler ateistler materyalistler şimdi başka isimleri de var işte bir yaratıcıyı kabul edip de o yaratıcının hüküm koyuculuğunu peygamber indirmesini inkar edenler deistler gibi yüce Allah Subhanahu ve teala mesela ayet-i kerimede buyuruyor ki em huligu min gayri şeyin em humul halikun işte burada Dehriyun'a bir cevap var. Materyalistlere bir cevap var. Yüce Allah buyuruyor, Em min gayri şeyin. Onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yani düşün, sen şu odaya, şu salona versen ve koyduğun kalemin, masanın üzerinde koyduğun kalemin bu masadan kaldırılıp Diğer masaya konulduğunu görsen Şu Kanepenin Oradan kaldırılıp başka yere konulduğunu Görsen Aklına derhal hücum eden soru Hangisidir? Bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı? Yüce Allah Azze ve Celle soruyor Yani Hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Nasıl olur da insan etrafında gördüğü şeyler hakkında merak eder. Değişimler hakkında merak eder de yaratılışı hakkında merak etmez. Em huliqu min gayri şeyin? Hiçbir şeysiz mi yaratıldılar? Sonra yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor. Zaten onların da kabul edeceği bir şeyi. Em <gülüyor> humul Yoksa yaratıcı onların kendileri mi? Hiçbir şey siz mi yaratıldılar yoksa yaratan onların bizzat kendileri mi? Onlar da biliyorlar ki biz yaratıcı değiliz. Bunu zaten kendi nefslerinde ikrar ediyorlar. Buna zaten imkan yok çünkü onların bir başlangıcı var. Onların bir var olma süreci var. Bunun gibi bazı ayetlerde Yüce Allah Azze ve Celle yaratma sıfatını ispat ediyor. Yaratma sıfatını ispat ediyor. Diğer pek çok ayetlerde de yaratıcılığını zikreder. Ama bunu yaratıcılığını kullara ikrar ettirmek için değil. Kulların zaten kabul ettikleri, ikrar ettikleri yaratma sıfatını neye delil göstermek için? İbadete ve duaya layık oluşuna delil göstermek için. Yani yaratan odur, o halde yalvarılmaya, dua edilmeye ibadete layık olan da odur. Zaten bu husus kabul edilen, teslim edilen bir şey olduğu için bizim müellifimiz ennallaha halagana, varazagana demiş, delil göstermemiş. Sonra demiş ki velem yetrukna hemela. Bizi başıboş bırakmadı. Bel ersele ileyna rasulen. Bize rasul gönderdi. Şeyh Rahimallah buraya dair de bir delil zikretmemiş. Buna dair ayet-i kerimeler var. Delil olarak söylenebilir. Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا halaknakum اَبَثًا Yoksa siz, sizi abeth olarak mı yarattığımızı zannediyorsunuz? Yani boşu boşuna. Herhangi bir maksat olmaksızın, herhangi bir gaye olmaksızın. Sizi bir abes iş olarak mı var ettiğimizi, yarattığımızı zannediyorsunuz? Ve ennekum eleyna la turca'un ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Bize geri döndürülmeye... Yani Allah Azze ve Celle insanı abes boş yere yaratmamış. Ve başıboş bırakmamıştır. Ne demiştik demin? Rububiyetinin, kemalinin gereği olarak insanı Yarattığı gibi ona hükmün, ona emir, ona yasak koymuştur. Emretmiştir, hükmetmiştir ve yasaklar koymuştur. Rububiyetinin gereği olarak. Insandan da itaat istemiştir. Resulleri aracılığıyla onlara emirlerini ve yasaklarını bildirmiştir. Bütün bunlar Allah'ın rububiyetinin gereğidir. Zaten insanın Diğer varlıklar gibi, hayvanlar gibi bir ahiret hayatı olmaksızın sadece yaratılıp yok edilmek için belirli bir dönemde yaratılıp sonra yok edilmek için yaratılması olacak şey değildir. İnsanın bizzat kendi nefsi bunu ikrar eder. İnsanın bizzat kendi nefsi bunu ikrar eder. Kardeşlerim. Mesela bu materyalist olanlara Kur'an'dan alınarak getirilebilecek hüccetlerden birisi onlara şunu söylemektir. Düşün! Sen şu mükemmel yaratılışınla, şu mükemmel var edilişinle, o eşsiz gözlerin, o eşsiz kulakların, işitme duyun, görme duyun, düşüncelerinle ve İç Dünyanla yok olup gitmek için mi yaratıldı? Aynanın karşısına geç ve kendine bak. İçin şunu söyleyecektir: Ben yok olup gitmek için yaratılmış değilim. Bu bu kadar basit olamaz. İnsan bu kadar mükemmel. Ah seni takvim en güzel surette yaratılsın, sonra yaşasın, ölsün ve yok olsun gitsin. Bu hiç Allah'ın hikmetine yaraşır mı? Zalimler zulmetsinler ve bazı insanlar eziyetler görsünler, sıkıntılar görsünler. Bazıları Allah'a itaat etsin, bazıları Allah'a itaat etmesin. Ve hepsi herhangi bir karşılık görmeksizin, ahiret olmaksızın çürüyüp yok olup gitsinler. Bu Allah'ın hikmetine yaraşır mı? Hayır, yaraşmaz. Ve insan çürüyüp gitsin diye yaratılmamıştır. Yok olup gitsin diye yaratılmamıştır. Dolayısıyla başıboş da terk edilmemiştir. Bütün varlıklar için bu husus eşittir. Yani Allah Azze ve Celle insanı abes olarak yaratmadığı gibi bütün kainattaki varlıkları da abes olarak yaratmamıştır. Tümünün yaratılışında bir hikmet vardır. Ama insanın başka bir sıfatı, başka bir özelliği var. O da ne? İnsan başıboş bırakılmayıp ona emredilmiştir, ona yasaklar konulmuştur, ona uyması için bazı kurallar indirilmiştir. Peygamberler aracılığıyla bu tebliğ edilmiştir. Yüce Allah Subhanahu ve teala ona bazı sıfatları emretmiştir. Ona bazı sıfatları emretmiştir. İman ve imana bağlı diğer bütün sıfatlar. Velem yetrukna hemen. Şeyh Rahimallah buna da delil getirmedi. Sonra birinci meseledeki son sözüne delil getirdi. O söz ne? Femen ata'ahu da halel cennet. Kim o Resul'e itaat ederse cennete girer. Sonra ve asahu da halen nar, kimde o Rasul'e asi olursa cehenneme girer. Şeyh Rahim Allah bununla ilgili bir tane delil zikretti. O da nedir? Yüce Allah buyuruyor ki inna erselna ileykum, demin kardeşimiz okudu, muhakkak ki biz size Rasul'en bir Rasul gönderdik. O Rasul'ün adı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Azze ve Celle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden gelen sonra gelen bütün insanlara bu buyruğuyla hitap ediyor. Biz size siz buyurduğu peygamberimizin risaleti umumi olduğu için bu hitaba muhatap olan her insan ve her cin bütün insanlık muhakkak ki biz size bir rasul gönderdik. Yüce Allah onların hepsine birden buyuruyor. Öyle bir Resul ki Şahiden aleykum Üzerinize bir şahit olarak Yani Allah'ın Bir hücceti olarak Allah Azza ve Celle'nin Bir hücceti Olarak üzerinize şahit Olarak kıyamet günü Bunlara Tebliğ ettim anlattım Ulaştırdım şeklinde Şahitlik yapacak Olarak yapması için Bir Resul şahiden aleyküm bir resul gönderdik. Kama tıpkı tıpkı ersalna gönderdiğimiz gibi kime ila Firavun'a. Firavna. Firavun kardeşlerim bütün Mısır meliklerinin eski zamanda ortak adıdır. Fakat buradaki firavun Kur'an'da kıssası geçen Musa Aleyhisselatu Vesselam'ın kendisine gönderildiği Firavundur. Firavuna da bir Rasul gönderdik. Yüce Allah buyuruyor. Evet. Kema erselna ila Firavuna Rasulen. Firavuna da bir Rasul gönderdik. Firavuna gönderilen Rasul kim? Musa Aleyhisselatu Vesselam. Sonra Yüce Allah Azze ve Celle sonucu haber veriyor. Ve şeyhin sözünün delili burada. Feasa... Firavunu Resul'a. Firavun Resul'a asi oldu. Yani karşı geldi. Onun iman davetini kabul etmedi. Onun hidayetiyle hidayetlenmedi. Ona asi oldu. Onun risaletini tasdik etmedi. Bilakis ne yaptı Firavun? Musa Aleyhisselam'ın geldiği Firavun rububiyet iddiasında bulundu ve onunla mücadele etti. Allahu Teala buyuruyor: "Fa as-safir avnur Firavun rasule ordusuyla birlikte, yandaşlarıyla birlikte asi oldu. Feahaznahu <gülüyor> biz de onu yakaladık. Ahzan ve bila şiddetli bir yakalayış ile. Korkunç bir yakalayış ile yakaladık. Firavun'un yakalanması önce nerede oldu? Kardeşlerim, denizde. Allah azze ve celle onu Ordusuyla birlikte, yandaşlarıyla birlikte, hanedanıyla birlikte denizde yakaladı. Ve Müslümanları, Musa Aleyhisselam'a tabi olan Müslümanları kurtarıp denizde onu helak etti, boğdu. Sonra Yüce Allah Azze ve Celle ona kabirde azap edecek. Aynı zamanda bu kabir azabının da delilidir. Yüce Allah buyuruyor ki, En naru yu'radune aleyha, Guduven ve aşiyya. Sabah akşam ateşe arz edilir. Bu kabirdeki azaplarıdır. Üçüncüsü Yüce Allah'ın yakalayışı. Denizde boğdu. Kabirde şu anda azap ediliyor. Ve yevme tequmusa'a Kıyamet kopunca da ne olacak? Edhilü ale firavne eşheddel azab azabın en şiddetlisine Firavun ve onun hanedanı, azabın en şiddetlisine sokulacak. Demek ki Firavun ve onun hanedanının yandaşlarının, yani Musa'ya asi olanların, başına gelenler, dünyada helak olmak, kabirde azaba uğramak ve cehennemde cehenneme sokulmak, kıyamet günü cehenneme sokulmaktır. Yüce Allah Azze ve Celle, buraya kadar buyuruyor ve bırakıyor. İşte bu ümmeti Muhammed içinde yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davetine muhatap olanların tümü içinde bir tehdit, bir ikaz ve bir tembihtir. Musa'ya resul gönderdiğimiz gibi size de gönderdik. O asi olunca bakın başına ne geldi. Siz de eğer Muhammed'e onun davetine sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, onun risaletine, onun iman, onun hidayet davetine sırt çevirir. Asi olur. Onun hidayetiyle hidayetlenmez, onun yolunu terk eder, onun aracılığıyla verdiğimiz emirlere itaat etmez, reddeder ve onun aracılığıyla sizi yasakladığımız hususlardan kaçınmaz o yasaklara girerseniz, Allah size tıpkı Firavun'a yaptığını yapar biz bu birinci meselede neleri öğrendik Rabbimiz Azze ve Celle'nin rububiyet tevhidini öğrendik ve rububiyetinin gereği olarak şeriat indirmesini, rasul göndermesini öğrendik ve bu şeriatı kabul edenlerin cennete gireceğini bu şeriatı kabul ve ikrar etmeyen, buna iman etmeyen kişilerin yani rasule asi olan kişilerin cehenneme gireceğini öğrendik. Bu meseleyle ilgili anlattığımız hususlarla ilgili önemli bir nokta var. Orayı aradan çıkartarak size söylemek, sunmak istiyorum kardeşlerim. Demek ki Yüce Allah'ın şeriat indirmesi Yüce Allah Azze ve Celle'nin emirleri, hükümleri ve yasakları onun kulları terbiye etmek için indirdiği kulları kemale ulaştırmak, kulları olgunluğa kavuşturmak için indirdiği rahmetinin gereği olan şeylerdir. O, rahim olan bir Rabb'dir, kerim olan bir Rabb'dir, alim olan bir Rabb'dir, hakim olan bir Rabb'dir, bütün emir, bütün hüküm, bütün yasaklarında da ilim Hikmet, rahmet, adalet söz konusudur. Yani o resuller aracılığıyla gönderdiği şeriatte sizi zora koşmak, sizi zorluğa götürmek istemiyor. Azza ve celle. O sizin için dünyada da ahirette de felah istiyor, saadet istiyor. Bugün ise bazı cahil kimseler tarafından şeriat rahmet olarak değil, zahmet olarak kabul ediliyor. Şeriat, adalet olarak değil, zulüm olarak kabul ediliyor. Şeriat, nur olarak değil, karanlık olarak kabul ediliyor. Halbuki, ey insan, o şeriatı, sana rahmet edip de o gözleri veren Allah indirdi. İsteseydi, seni gözsüz yapardı. Bazı hayvanlarda olduğu gibi. O şeriatı seni en güzel surette yaratan Allah indirdi. Sen kendine bakıp düşünmez misin? Seni yapıp yaratan, sana şekil veren zatın rahmetini kendi üzerinde görmez misin? İlmini ve hikmetini kendi üzerinde görmez misin? Sadece kendin üzerine düşünsen... O muazzam yaratılışın üzerine düşünsen, seni yapıp yaratan ve sana şekil veren o zatın ne kadar alim, ne kadar hakim, ne kadar rahim olduğunu anlarsın. Ve onun indirdiği emirlerin de senin menfaatine olduğunun farkına varırsın. Onun koyduğu yasakların senin faydana olduğunun farkına varırsın. Bu şeriat nurdur, karanlık değil. Resulün getirdiği emir ve yasaklar hidayettir, dalalet değil. Bu şeriat rahmettir, zahmet değil. Allah Azze Celle senin Rabbindir, Efendindir. Sana gözü kim verdiyse ona hükmetme hakkı ona aittir. Sana kulakları kim verdiyse kulağın neyi dinleyeceğini, neyi dinlemeyeceğini belirleme hakkı ona aittir sana konuşma kabiliyetini kim ihsan ettiyse neyi konuşacağını, neyi konuşmayacağını belirleme hakkı ona aittir. Senin efendin Allah'tır. Sen hiç yoktun. Bir damlacık su idin Yüce Allah Azze ve Celle'nin Zekeriya'ya buyurduğu gibi. Velem teku şey'a. Allah seni yarattı. Halbuki sen Hiçbir şey değildim. Hiçbir şey değildim. Şimdi nasıl böbürlenirsin, büyüklenirsin, efendine karşı gelirsin. Seni yaratan, sana şekil veren. Ey laikler! Ey Allah'ın hükümlerini, emirlerini, yasaklarını kabullenmeyenler! Allah'ın sizi yarattığını görmüyor musunuz? Sizi ne surette var ettiğini görmüyor musunuz? Nasıl oluyor da efendinize karşı geliyor? Nasıl oluyor da efendiniz Rabbiniz olan, sahibiniz olan Allah'ın hükümlerini reddediyor, inkar ediyorsunuz? Onun rahim olduğunu, onun alim olduğunu, onun hakim olduğunu kendi nefislerinizdeki delillerle görmüyor musunuz? وَلَمْ rukna hemelen. Allah bizi başıboş bırakmamıştır. Bu ne demek? Siz kendi dilediğiniz gibi yaşayamazsınız. Siz başıboş değilsiniz. Siz başıboş değilsiniz. Hükme muhatapsınız. Teklife, teklife muhatapsınız. Siz başıboş değilsiniz. Siz yükümlü kılınmışlarsınız. Başıboş bırakılmamışsınız boş bırakılmamışsınız ki kalkasınız kendiniz hüküm belirleyesiniz. Kendiniz emirler koyasınız, kendiniz yasaklar koyasınız. Bu hususa hususen işaret ediyorum. Çünkü bu asrın fitnelerinden bir fitne bu meseledir. Kendisini Müslüman kabul edenler bile Yüce Allah'ın şeriatını zulüm olarak görebiliyorlar. Allah'ın emirlerini zahmet olarak görebiliyorlar. Allah'ın emirlerini dalalet olarak görebiliyorlar. Sen de imandan eser var mı? Ey Allah'ın şeriatını dalalet olarak kabul eden kişi, ey Allah'ın emirlerini, hüküplerini ilimsiz olarak, hikmetsiz olarak kabul eden kişi, şaşkınlık, yanlış, hata olarak kabul eden kişi. Sen de imandan eser var mı? Subhanallah. Düşün. Düşün. Seni Allah yarattı. Sana Allah şekil verdi. İşte bu akideyi bak. Şeyh Rahimallah kitabın başında telkin ediyor Müslüman'a. Ama Subhanallah ilimden ve basiretten nasipsiz olanlar Selafetul Usul isimli bu mübarek Risale'yi okurlar. Bilmiyorlar ya. İlim yok. Hikmet yok. Basiret yok. An Allah'a halakana ve razakana ve bu basit sözler ben aynısını söylerim diyorlar. Allah bizi yarattı, bize rızık verdi, bizi başı boş bırakmadı. Aç başka kitabı okuyalım. Subhanallah. Bu risale her Müslümana akide olarak telkin edilecek İslam inancını oldukça güzel bir şekilde sunan bir risale. Bak. birinci mesele her Müslüman, ne, başta ne dedi? Her Müslüman erkek ve... Demek ki bunu, bu birinci meseleyi her Müslüman erkeğe ve her Müslüman kadına gidip telkin edeceğiz. Bizi Allah yarattı. Tabii benim biraz önce bizim şerh ettiğimiz, izah ettiğimiz gibi açıklayacaksınız. Ve bizim ihtiyaçlarımızı Allah gideriyor. O bunu ikrar ettiği zaman... İhsanın karşılığı ihsandan başka nedir? Yani insan bunu kabul ederse benim ihtiyaçlarımı Allah gideriyor. Beni koruyor, kolluyor. Yani Allah'ın kevni rububiyetini ikrar edince zorunlu olarak onun hükümlerini, onun emirlerini, onun yasaklarını kabul eder. Eğer kendisinde insaf var ise şunu kabul eder ki bu şeriat rahmettir, adalettir ve benim faydamadır. Allahu Teala'nın şu buyruğunu hatırlayın. Allah sizin için zorluk istemiyor, kolaylık ister. Allah sizin için kolaylık ister. Kardeşlerim, şimdi gidiyorsunuz böyle bir cep telefonu alıyorsunuz. Bu cep telefonunu aldığınız zaman açıyorsunuz kutuyu, içinde büyük bir kitap var. Üzerinde yazıyor. Kullanma kılavuzu. Ne yazıyor? Kullanma kılavuzu. Yani o kullanma... Şimdi ben size soruyorum. İnsaf ile cevap verin. Bu kullanma kılavuzunu sizin özgürlüklerinizi sınırlamak dilediğiniz gibi hareket etmekten men etmek için mi hazırlamışlar? Yoksa bu telefondan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlamak için mi? Hangisi? İkincisi değil mi? Sizi zora koşmak için hazırlamamışlar değil mi? Atmıyorsunuz o kitabı bir kenara. Demiyorsunuz ben bildiğim gibi, ben istediğim düğmeye basarım, bildiğim gibi yönetirim. Demiyorsunuz değil mi? Bunu yapan budur diyorsunuz. Bunu en iyi ustası bilir diyorsunuz. Kullanma kılavuzuna müracaat ediyorsunuz. Kullanma kılavuzuna bakıyorsunuz. Yüce Allah Subhanahu ve Teala da sana emir verdi, hüküm verdi, yasak koydu. Seni zora koşmak için değil. Bunların tümü senin faydana yönelik. Tümü senin hayrına yönelik. Allah ne istiyor? Sıfatlar yönüyle de insan kemale Dünyevi ve uhrevi saadeti ve felahı kazansın. Şükürler olsun, Ya Rabbi diyecek yerde, nankörlük mü yaparsın? Subhanallah. Şimdi kevni rububiyet, Yüce Allah Azze ve Celle bıraksaydı, Subhanallah. Anne baba çocuğu yaratabilirler miydi? Hiç haberleri yok değil mi? Yüce Allah meydan okuyor. Diyor ki, onu yaratan siz misiniz, yoksa biz miyiz? hepimizin şimdi çocukları var elimizin altında büyüttüğümüz yani tevfik Allah'ın bu hitabı senin şahsına muaviye için ey muaviyenin babası onu yaratan sen misin o bir damlacık su idi şimdi düşün o gözlerini düşün o güzel gülümseyişini Pıtı pıtı yürüyüşünü. E'entüm. Anlıyorsun Arapça. E'entüm sen misin? E'entüm tahlugunehu. Onu yaratan sen misin? Siz misiniz? Em yoksa nahnul halik. Allah biliyor, yoksa onu biz mi yarattık? O zaman o çocuğun senden önce sahibi Allah. Bizim çocuklarımızın bizden önce sahibi kim? Allah. Bizim ne payımız var? Annesi mutfakta domates doğuruyordu. Babası çalışıyordu. Allah azze ve celle yedi kat göğün üstünden annenin karnındaki çocuğa şekil veriyordu. 7 kat göğün üstünden. Onun gözlerini onun kulağını, onun burnunu yaratıyordu. Kalbini, iç organlarını yaratıyordu. Biz en azim organlara misal veriyoruz. Kulak ve göz, burun Kur'an'da geçmiyor değil mi? Niçin? Kulak, göz azim olduğu için, kalp azim olduğu için. Bunlardan yola çıkarak sen diğer bütün insanın organlarını düşün. İnsanın bütün organlarını düşün. Yüce Allah Subhanehu ve Teala bunları yaptı, yarattı. Bizim ne payımız var? Hiçbir payımız var. Hiçbir payımız yok, değil mi? O zaman bizim de Rabbimiz, bizim babalarımızın da Rabbi, çocuklarımızın da Rabbi, efendisi Allah. Hükmetmeye, emretmeye yetkili olan da o. Ama o şu kısmı tekrarlıyorum. Ama o zorba bir melik değil, zulmedici bir efendi değil, o rahim bir Rab, o kerim bir Rab, ona şükretmen, onu sevmen gerekir, emirlerine gönüllü, seve seve itaat etmen gerekir, hem bu senin boynunun borcu, hem de bu senin menfaatine, hem boynunun borcu, hem menfaatine, İnsan ihsanın kölesi olmalı. Kendisini ihsan eden kim? Allah. Bu birinci mesele oldukça mühimdir. Her Müslümana bunun telkin edilmesi gerekir. Öğretilmesi gerekir. Bazen bu hakikatten namazlı niyazlı İslam'ı ucundan bucağından bilen kişiler bile gafil olabiliyor. İslam'ı birazcık bilen kişiler bile gafil olabiliyor. Biz bazı daha önceki derslerimizde bu meseleyi çok genişçe işledik. Yüce Allah'ın hükmetmesi, hükümler indirmesi, şeriat indirmesi. Fakat bu dersimizde biz daha önce felafetül usulü okuduk. Başka derslerde çok geniş defalarca belki 3 ders, 5 ders, 10 ders bu meseleyi Allah'ın kevni rububiyeti, şer'i rububiyetini de defalarca işledik. Ama bizim bu dersteki ahdimiz neydi? Olabildiğince muhtasar tutacağız. İnşallah daha geniş, daha çok meseleleri zikrettiğimiz açıklamalarımızı başka derslere bırakacağız. Şimdi saat... Evet o zaman bitirelim. Ben ikinci meseleye geçmeyi istemedim. Çünkü ikinci meseleyi ayrı zikredelim. İkinci mesele e, uluhiye tevhidi ile ilgili. Şeyh'teki z, şeyhin meseleleri zikred işteki e, münasip tenasübüne bakınız. İkinci mesele uluhiye meselesi. Üçüncü meselede de vela ve bera ya da muvalat ve muadat ya da Allah için sevmek ya da Allah için buz etmek meselesi. Ee, o iki de oldukça mühim ve her Müslüman kadın ve erkeğin mutlaka öğrenip amel etmesi gereken meseleler. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bu bölümü ve o daha önce okuduğumuz birinci mukaddimeyi, ikinci mukaddimeyi güzelce okuyorsunuz. Harfi tercümesini haftaya dört dörtlük öğreniyorsunuz ve e, burada e, el kaldırmayan arkadaşlar ben okuyayım diye el kaldırmayan arkadaşlar onlara okutacağım haftaya. Onlara okutacağım. Ne yapın edin. Ee, çekinmek yok. Utanmak yok. Bak Özgür okudu. Ee, yapamadığı yer oldu. Yaptığı yer oldu. Ama elhamdülillah yaptığı yerler yapamadığı yerlere göre çok daha fazla. Çok az bir kısmını yapamadı. Eğer çalışmış olsaydı mükemmel olarak yapardı değil mi? Heh, şimdi çalışacaksınız inşallah tercümeyi dinlediniz bunun tercümesine çalışın birinci mukaddimenin tercümesine de çalışın haftaya ikinci mukaddimenin şerhine devam edeceğiz İnşallah ikinci mukaddimeniz bitince kitabın üçüncü mukaddimesi dediğimiz asıl mukaddimesine geleceğiz o da arşadakallahu Allah seni itaatine muvaffak kılsın ifadesiyle başlıyor çok kısa bir giriş. O kısa girişten sonra Şeyh rahim kitabın adı neydi? Üç Temel Esas. Üç Temel Esas'ın açıklamasına başlıyor. Fe izâ gîleleke mel usûlüth-felâfe Eğer sana üç temel esas nedir denilirse Peki de şeklinde başlıyor. Ee, i̇nşallah bu kısma Geçeceğiz. Haftaya ikinci mukaddimeye devam edeceğiz inşallah. Soru Evet. Kardeşimiz şöyle sormuş. Hocam şer'i rububiyeti anlamadım. Şer'i rububiyet nasıl oluyor? Muhtemelen derse biraz geç girmiş kardeşimiz. Çünkü biz bu hususu açıkladık, izah ettik. Kardeşimiz ders konulunca birinci ders konuldu mu? Henüz değil. Birinci dersi arkadaşımız koyacak. İkinci ders bu hafta üçüncü dersi koyduk. Dersler e, konulunca e, dersleri dinleyin. Bu dersin ilk başında biz bu kısmı açıkladık. İnşallah o zaman öğrenmiş olursunuz. Hâzâ Vallahu a'lem ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina muhammedin